Haftanın son gününden herkese günaydın. Ankara'da kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir hayvan barınağı kampanyasıyla başlıyoruz programımıza. Patiliköy, Mamak Belediyesi, İmrahor Vadisi'nden 500-700 köpeğe can olmaya çalışan küçük bir grubun adı. Belki duydunuz, belki de ilk kez duyacaksınız ama duymazdan gelmeyin bu canların çığlıklarını. Canan ve Volkan Koç, 365 gün kış demeden yağmurda, çamurda, karda, yazın bayıltan sıcağında onları besleyip tedavi ettirip kulübe yapıyorlar. Onlar aç kalır diye hasta bile olmaya vakitleri yok onların. Hem de 2 kişi ve 5-10 kişilik gönüllülerle fakat gönüllüler her gün gelemiyor tabii. Canan Volkan çiftinin tek zenginliği sevgi ve merhametleri. Genelde ya gelen mama ve klinik destekleriyle ya da kliniklere borçla yapıyorlar bütün bu hayran kalınası şeyleri ama şimdi durum çok riskli çünkü Patili köyün kapısında kepçeler dayandı. Her gün artan canlarımızla çok zor durumdayız. 500-700 canımızın yuvası yıkılacak. Her gün patiliköye ve ormana yeni bir can atılıyor. Her gün annelerimiz, bebeklerimiz, hastalarımız artıyor. Hasta canlarımız klinikten döndüklerinde yuvasız kalacaklar. Gidecek hiçbir yeriniz olmadığını düşünün. Biz hiçbir koşulda onları yalnız ve çaresiz bırakmayacağız ama evsiz kalmamaları size bağlı. Bu kampanya ne kadar çok destek görürse bir yardımseverin bize el uzatması o kadar artar. Lütfen onların çığlığına kulaklarınızı, kalplerinizi kapatmayın. Destek verin devlet Patriköy'e ya yeni bir arazi tahsis etsin ya da bize bir gönüllü arazi bağışlayana kadar buraya dokunmasın. Bizi Patriköy meleklerine, canlarını yalnız bırakmayın. Siz yoksanız biz hep eksiyiz. Her zaman söylediğimiz gibi Patriköy cennetle cehennemi ayıran en ince çizgidir. Canlar için. Deniyor kampanyada. Kısa sürede 3000'e yakın kişinin imzaladığı kampanya hızla büyümeye devam ediyor. Kampanyaya imzalarıyla destek verenlerin seslerine bakalım. Aynur Arslan bu isimlerden bir tanesi. Diyor ki yaşam hakkına saygı diyor kendisi. Evrensel hukuk kurallarının yani hayvan hakları bildirgesinin bağlayıcılığını hatırlatmak istiyorum demiş. En azından benim kadar barınma, korunma, beslenme hakkına sahip olduklarına inanıyorum. Onlarsız bir dünyada yaşamak istemiyorum. Kalplerinizin, vicdanlarınızın sesini duymak için kampanyayı imzalamaya, Patriköy'ün canlarına destek olmaya davet ediyorum demiş Arslan. Açıldığından beri tartışma konusu olan Osman Gazi Köprüsü geçiş ücretlerine yönelik bir kampanya var sırada. Kampanya sahibi Mustafa Küçük demiş ki, ''Köprü iyi, güzel, hoş ve ben yerinde bir proje olduğunu düşünüyorum. Gerek Yalova'nın kalkınması, emlak fiyatları gerekse Ege bölgesinin ulaşım ve enerji kaybını ortadan kaldırıyor.'' Lakin gel gelelim. Şu anda bu köprü doğrudan bize zarar veriyor. Geçiş fiyatlarının orta karar insanın bile ödeyebileceğinden çok yüksek olduğu bu köprünün zararını devlet ödüyor. Dolaylı olarak bu para bizlerden çıkıyor. Bu dayatmayı kesinlikle kabul etmiyorum. Kime göre neye göre belirlendi bu geçiş rakamları bu fiyatlar. O zaman söyledim şimdi de tekrar ediyorum. Ben bu köprüyü bu şartlar altında kullanmam. Sırf İdo zarar etmesin diye böyle bir işe girişenlere soruyorum. Milletin parasını bu şekilde birilerine peşkeş çekmek nedir? Hiç mi vicdanınız yok diyor küçük bu kampanyasında. Ankara'dan Melek Türedi ise sağlığımızı ilgilendiren önemli bir konuya parmak basmış. Son yıllarda bilindiği üzere şeker hakkında her taraftan farklı bir görüş ortaya atılıyor. Kimileri şekerin kesinlikle ve hiçbir şekilde kullanılmaması gerektiğini savunurken kimileri ise şekeri hayatımızdan çıkarmamızın mümkün olmadığını ve bu nedenle doğal olan şekeri kullanmamız gerektiğini savunuyor. Bu noktada halkımızı bilinçlendirmek için doğal şekerin ne olduğunun ayrımına varmamız elzem bir durum. Doğal şeker, yüzlerce yıldır şeker pancarı ve şeker kamışından elde edilir. Şeker pancarı tarımı için uygun olan ülkemizdeki iklim koşulları şeker pancarı üretimine dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olmamızı sağlamakta. Şeker pancarından üretilen şeker, meşrubattan tatlıya, baklavadan dondurmaya, çikolatadan pastaya birçok gıda ürününde kullanılır. Yani hayatımızın hemen hemen her alanında şeker bulunmakta. Şeker kullanımı sadece çaya ve kahveye atılan şekerden ibaret değildir ve bu noktalarda şekerin kullanılmaması, şekeri tamamen hayatımızdan çıkarabileceğimiz yanlış algısını yaratmamalıdır. Son yıllarda şekerle ilgili tartışmaların en büyük nedeni nişasta bazlı ve kimyasal tatlandırıcıların büyük annelerimizin kullandığı doğal şekerin yerini almaya başlamasıdır. Bunun nedeni gıda sektörünün nişasta bazlı tatlandırıcıları daha ucuza temin etmeleri. Bu tatlandırıcılarla doğal şeker kesinlikle aynı değildir. Şeker sağlıklı yaşam için alınması gereken temel besin maddelerinden biridir. Bilim insanlarına göre kimyasal işlemden geçirilen nişasta bazlı tatlandırıcıları karaciğerimiz algılayamaz ve yağ olarak depolar. Bu nedenle tokluk hissi veren sinyaller beynimize ulaşmaz ve kendimizi aç hissetmeye devam ederiz. Bu durum metabolizmamızın ahengini de bozar ve birçok hastalığa kapı aralar. Bilim insanları, tatlandırıcıların siros karaciğer yarlanması, pankreas kanseri ve obeziteye yol açtığı genel görüşünü savunmaktı. Sağlık sorunlarına ve yüksek harcamalara neden olduğu belirtilen bu tür tatlandırıcılara karşı birçok ülke mücadele başlattı. Avrupa Birliği ülkelerinde kontrollü bir şekilde üretimine izin veriliyor. Bazı ülkelerde ise bu tür ürünlerin kullanıldığı içeceklerde yüksek vergi oranları uygulanıyor. Ülkemizde kişi başına düşen nişasta bazlı tatlandırıcı kullanımı ise Avrupa Birliği ortalamasının çok üzerinde glikoz ve fruktoz şurubu gibi tatlandırıcılar doğal şeker değildir ve sağlığımızı ciddi şekilde olumsuz olarak etkiler. Doğal olmayan nişasta bazlı şekerler için birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de caydırıcı önlemler alınması ve doğal olmayan nişasta bazlı şekerlerin kotasının düşürülmesi daha sağlıklı, daha güçlü bir Türkiye için Gerekli diyor TÜRE'de bu kampanyasında. Askeri okulların kapanması sonrası okul arazilerinin nasıl değerlendirileceği bir süredir gündemde. Bu konuyla ilgili bir kampanya var sırada. Deniyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok fazla öğrenci yetiştirdiği askeri okullar geçen günlerde kapatıldı. Askeri okullar kapandı fakat askeri okulların arazileri birer müze olarak kullanılmalı veya bu yerler ziyarete açık tarihi binalar olarak kayıtlara geçebilir. Bu okullar için en kısa sürede düşüncelerimizin gerçekleşmesini istiyoruz deniyor kampanyada. Anlaşılan rant konusunda bir endişe söz konusu burada. Son olarak şimdi uluslararası bir kampanyayla devam edelim ve Malezya'ya uzanıyoruz. Maleka kentinde bulunan Portekiz bölgesi olarak adlandırılan mahalle, Yok olma tehdidiyle karşı karşıya Malezya'da mahalle yüzyıllardır ayakta duran, yaşayan bir tarih. Ancak bölgeye yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesi kapsamında mahallenin tamamen yıkılması gündemde. Buna karşılık Change.org üzerinden başlatılan kampanya bu kararın tekrar gözden geçirilmesini talep ediyor. Kısa sürede 4000'e yakın kişinin imzalarıyla destek verdiği kampanya nasıl bir sonuç verecek göreceğiz. Ancak kentsel dönüşüm Ülkemizde de bir problem olarak devam ediyor. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esiyor. Bugün sizlere Türkiye'den ve Malezya'dan derlediğimiz birçok farklı talebi olan vatandaş hareketlerini aktardık. Aynı şekilde siz de Change.org sitesine girerek bir imza kampanyası başlatabilir. Hatta programımıza bu kampanyanızla haberde olabilirsiniz. Pazartesi sabahı yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere diyoruz. Esen kalın.